Kur'an okunduğu yerde konuşulur mu hiç? Bir adam Kur'an-ı Kerim'i dinlese, nereye indireyse, Allah'la Allah'a dinledim, dese, yemin etse, yeni, yemininde yalancı değildir. Bir adam Kur'an-ı Kerim'i okusa, sorsalarına, deseler ki, ne yapıyordun, Allah'la konuştum dese, yemin etse yalancı değildir. Hanisindir yemininde yani. Kur'an konuşuyor, vır vır vır vır vır vır vır hele, hele hele bu bir şeydir. Kalkıyor Kur'an, kurmaşının götünü çeviriyor, götünü döndürüyor, gidiyor Kur'an'a karşı çevirdin kıçını. Ve kezzele ve tevella. Ona böylece katirler ve Peygamber'in Kur'an dinlere giderler, kıçını çevirir giderler. Yani ona benziyor. Kur'an'da koca bir ayet-i kerime. Ve men arad anzikri an zikri fe inne lehul ma'işeten lanke ve nahşuruhu yommel kıyamete âmâ. Kâle Rabbidime haşerteni âmâ ve kad gündü basıyera. Her kim ki bizim ayetlerimizden, üç türlü ayet var. ayat Afakiye, ayat El Ayat-ı El-Faziye, Canlı Kur'an Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim bizim kitabımızdan yüz çevirirse Hazreti Muhammed aleyhisselamdan, ya Kur'an'dan kitabımızdan yüz çevirirse, yahut bakar görmezse, bir göz ki olmaya ibret onun mazarında, o düşmanıdır sahibinin baş üzerinde. Bakıyor görmüyor, ibretsiz göz. biraz İhaz çocuk Allah'tan işte öyle göz. Göremiyor çünkü baktığı vakitte. Ve ben arada ancak her kim ki bizim zikrimizden yüz çevirirse, Resul-i dini din-i İslam'dan, Kur'an-ı Mübin'den, Kuran okurken Kuran'a fe dönersen peynilahı <gülüyor> maşınlınca biz onun geçimini dar ederiz meraksız oluz dediğim ben meraksız yiyemezsin üç bin, üç bin beş lira parası var karşılanma